İhtilaflı bir meseleden dolayı namazın farzını ihtiyaten tekrar kılsak bir sakıncası var mıdır? E tabii genel bir soru bu. Hı hı. Yani ihtiyaten namaz kılmak e, tabii ki işi garanti almaktır. Ama e, öyle şeyler vardır ki e, namaz içerisinde yeniden namaz kılmadan e, ne yapılabilecek, döndürülebilecek, telafi edilecek uygulamalar vardır. E, tabii seyircimiz bunu belki genel olarak soruyor ama namazın rükunları rükunları ihlal edilmedikçe ne olabilir? O namazı tekrar kılmak gerekmez. Evet. <gülüyor>